Resulullah onu bir aldı, kendisi ve Ebu Bekir içtikten sonra onun memelerine, eski halini al ve büzül, dedi, koyunun memeleri eski haline geldi, bir müddet sonra yanına giderek, ey Allah'ın Resulü, bu sözden, Kur'an'dan, bana öğret, dedim, Resulullah başımı sıvazlayarak, ey genç, Allah sana rahmet etsin, sen zaten biliyorsun ve öğretilmişsin, buyurdu.